Selamu aleyküm. Efendim, malumunuz hayatımızın her döneminde yeni yeni kelimeleri duyuyoruz. Bunların anlamlarını öğreniyoruz. Bazen de uzun yıllar kullandığımız kelimelerin birçok cümle içerisinde kalıp olarak bunu duymuşuz. Farklı farklı anlamları ihtiva ettiğini öğreniyoruz. Onlardan bir tanesi bugün mevzu bahis olacak olan programımızda isyan. İsyan tek başına kötü olarak algılansa da isyanın olması gereken yerler gösterilmesi vücuda gelmesi gereken yerler var. İnsanlar arasında insanların yönetime karşı ve en kötüsü bir kulun Allahu Teala'ya karşı isyan etmesi. Bunlar birbirinden çok ayrı kavramlar. Bugün bu isyanı hep beraber konuşalım istiyorum inşallah. Bugün programımızda anlatacağımız o bilgilere geçmezden evvel bir duamızı yapalım. Siz de kendiniz için amin diyebilirsiniz. Elmalılı Hamdi yazır rahmetullahi aleyhi hayırla iade ediyoruz. Onun şu sözlerinde söylediği gibi. İlahi hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime kılavuz edindim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yaret bize erdirdiklerini. Değerli dinleyenlerim, İsyan aslında ikiye ayrılıyor. İlerleyen dakikalarda bir iki örnek aktaracağım ama onlar tam e, üç veya dörde ayrıldığını bize göstermeyecek. İlk önce şunu bilmemiz gerekiyor. Bir tanesi isyanın haklı olmasıdır. Bir tanesi de haksızdır. Ne demek bu? Şu. Haklı ve doğru isyan, haksız ve yanlış isyan dedik. İslam'ın isyanı haklıdır. Mesela... Mazlum coğrafyada sesini yükselten insanlar neye isyan ediyorlar? Bu zulme isyan etmiş oluyorlar. Bu haklı ve doğru isyan oluyor. Ama şöyle bir durum var. Bu isyan, fitne çıkarmak, bomba patlatmak, efendim ölçüsüz, adaletsiz veya yanlış bir şekilde gitmez. Tam tersine İslam'ın onayladığı isyan, yani... Haksızlığa karşı baş kaldırmak, hakkını aramak, ben bundan uzağım demek, bunu kabul etmiyorum demek, doğru olmakla, adil olmakla, ölçülü olmakla yerine gelir. Haksız ve yanlış isyanda, bunun dışındaki her şeydir. İlk önce, bundan başlayalım sizlerle beraber. Güzel dinimizde, şirke, Şirk neydi? Allahu Teala'dan başka ilahlar edinmek. Bunlar sadece Mekke zamanında 1400-1450 yıl önceki kırılma dönünce putlara ibadet etme değildi şirk. Allahu Teala'dan gayrısına iman etmekti. Sebep olarak değil de sonuç olarak görmekti. Şirke, küfre veya sapıklığa veya nifaka veya zulme Diğer aklınıza ne kadar kötülük getirirseniz bunların hepsine yerine göre bir isyan vardır. Derece derece. Müslüman bu saydığımız ve sayamadığımız kötülüklere karşı buğz eden insandır. Buğz etmek neydi? Düşmanlık ediyor. Örnek verelim hemen. Efendim bir şirk var. Diyelim ki dinimizin haram saydığı bir şey. Buna karşı bir kişi sosyal medya kullanıyor diyelim gücü sadece orada ben bunu reddediyorum böyle bir şey olmaz bunu kalbimle reddediyorum sizi de reddetmeye davet ediyorum demesinde bir sakınca yoktur. Çünkü her Müslüman kalbinde imanı oranında kötülüğe karşı koymak mecburiyetindedir bunun en hafifi bildiğiniz gibi efendim kalbimizle buz etmektir. Ben bunu desteklemiyorum. Ama onun öncesinde elimizle dilimizle, değil mi mutlaka yapmamız gerekenler var. Peki biz bunu niçin yapıyoruz? Kötülüğe engel olmak için yapıyoruz. Yani insanları incitmek, insanları ötekileştirmek, birinci ikinci sınıf e, bir e, kural koymak için değil, kötülüğe karşı insanlara değil kötülüğe yapılan o işe karşı boz ediyoruz. İşte bu isyanın haklı sebepleri arasına giriyor. Yani şunun altını çizelim. Bugün birilerinin söylediği gibi ben İslam devletiyim deyip de ben e, baş kaldırıyorum, isyan ediyorum. Şu şu şu ülkeye veya bu zalimliğe deyip de kendisi başlı başına bir efendim zalim potasına Oturduysa, kadın, yaşlı, çoluk, çocuk demeden insanları öldürüyorsa, kadınlara tecavüz ediyorsa, çocukları kaçırıyorsa, organ ticareti yapıyorsa, bunun adına ne derseniz deyin, bu haklı bir isyan değildir, bu bir terör örgütüdür. Yani bir insan başıboş bir şekilde benim kafama göre estiği şekilde hareket yaparım, kimseye tabi olmam. Ne kural dinlerim, ne kanun dinlerim. Böyle bir mantık yoktur. Bu faydadan çok zarar verir bir isyan şekli olarak. Bu haklı bir isyan içerisine girmez. Aslında şöyle özetlenebilir. Birkaç gün önceki programda da bir miktar izah etmeye çalışmıştık. Güzel dinimizin bu isyan e, ettiğinin hükümleri, yani izin verdiği isyan çeşitleri içerisinde, bir maruf ve nehyi anil münker bunu belirler. Ne demektir bu? Evet. İyiliği tavsiye etmek adına mı bunu yaptık? Ve kötülükten men etmek, ortadaki o kötülüğü yok etmek için mi bunu yaptık? Bu çok önemlidir. Yani kimse bana göre şöyledir deyip de bir isyan hareketi içerisine giremez. Küfre, şirke, Nifaka razı olmanın da küfür olarak algılandığı biliniyor. Allah korusun bundan uzak duralım. Yani sen dilinle söyleyemesen bile mutlaka kalbinde buna karşı durman gerekiyor. Değerli kardeşlerim kötülüklerle mücadele edeceğim bahanesiyle teröre başvurmak İslam'a uygun değildir. Bugün peki bu hale nasıl gelindi? Bazı maddeleri sizlerle beraber bir şöyle gözden geçirelim. Hemen ardından da ülkemizden, dünyadan isyanla ilgili örneklere, tarihten bazı örneklere geçelim. Bu isyan kavramının özünde ne var buna bakalım. Mesela ilerleyen dakikalarda ilginizi çekeceğine inanıyorum. Örnekler vereceğiz tarihten. Bu kavramlardan bir tanesi isyanda ya yap ya yapma vardır. İsyan, ya bir şey yaparak veya yapmayarak olur isyan. Bu nasıl oluyordu? Bunlara geçeceğiz birazdan. Ama ne oldu da bu kötülükler arttı? Haklı isyan dediğimiz zulmün, ahlaksızlığın, sapıklığın, küfrün, şirkin bu kadar artmasının sebebi ne oldu sizce? Evvela ona bakalım. İlk önce... Çocuklar ve gençler iyi bir Müslüman olarak yetiştirilemiyor. Bundan önceki yıllarla şu zaman arasında büyük farklar var. Ve iletişim oldukça düşük olduğu için, kopma noktasında olduğu için maalesef dengeyi şaşırıyoruz. Ya evlatlarımıza, gençlerimize büyük bir serbestlik Özgürlük adı altında bir sınırsızlık vaat ediyoruz. Hiçbir şeye karışmıyoruz ya da her şeylerine karışarak hayatlarını alt üst ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençleri iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeliyiz. Peki birkaç maddeyle sıralasana bunları madem böyle. Evet sıralayalım. En önemlisi biz anne ve baba olarak iyi bir örnek teşkil etmeliyiz. E, bizim hatalarımız yok mu? Var. En azından çocuklarımızın yanında daha dikkatli olmak zorundayız. Neyi izlediğimize, neyi dinlediğimize ağzımızdan çıkanlara en azından çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında çok daha dikkat etmeliyiz. Çünkü örnek olarak bizim ağzımızdan çıkanların dışında hal ve hareketlerimiz alacaklar. Diğer bir madde neden bu hale geldik? Beş vakit namaz maalesef büyük oranda yitirilmiş durumdadır. Çok üzülerek söylüyorum. Birçok kardeşimizin namazı terk ettiğini, şu an namaz ehli olmadıklarını görüyoruz. Ve bize mesaj yoluyla iletilen birçok veri var. Onlardan da hicap duyuyorum. Allahu Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi ne olur namazı bize sevdir. İbadetlerini sevdir. Ve onları layıkıyla nasıl yapmamız gerekiyorsa öyle yapmayı nasip eyle. Severek bunları yapalım. Amin. Ve ne olur? Namaz sevgisini, bu bize imkanı verdiğin gibi bunu da bizden alma. Diğer kardeşlerimize de ne olur? Nasip eyle amin. Bu çok önemlidir. Bu ikinci madde olsa da aslında birinci madde olacak derecede önemlidir. Bugün birçok hanımefendi kardeşimiz yani belli kılık kıyafetlerle dindar gibi görünen sokakta bu şekilde taltif edilen veya kendini böyle tanıyan genç kızlarımızın maalesef ekseriyeti namaz kılmamaktadır ve bunlar sadece bir iki kişiden alınan bilgiler değildir medreselerden hafızlık talebelerinin efendim raporları evlatlarımız Akrabalarımız, bunların hepsi konuşulduğu zaman namazın eskisi gibi bizim hayatımızın merkezinde olmadığını görüyoruz. İşte bu bize maalesef ülkemizde ve dünyada neden kötülükler arttı bunun cevabını veriyor. Çünkü namaz aynı zamanda bir otokontroldür, fren mekanizmasıdır. Namazını kılan bir insan, evet her namazını kılan hatasız, günahsız mıdır? Elbette değil. Ama namaz eğer sürekli kılınır ve daha iyi namaz kılayım, hakkını vereyim tadili erkanla, yani iyi bir abdest almakla, namaza başladıktan sonra sağa sola bakmadan, sürelere dikkat ederek, değil mi? Kıraate, mümkün mertebe dikkat ederek diyelim namaz kılmaya çalıştık. Bu bizi birçok şeyden engeller. Çünkü, Günah işlerken bile biz yanımızda birisi varken rahatsız oluyor ve bunu işleyemiyoruz. Küçücük bir çocuk da olsa, doğru mu? İşte namaz Allahu Teala'yı hatırlatır. Zaten Allahu Teala'yı hatırlatmayan namazın namaz olmadığını biliyoruz. Madem öyle, biz namazdan ne kadar uzaklaştık? Namaz gençler arasında, efendim ne kadar artık yavan kaldı? Hayatın merkezinden Sadece cumadan cumaya, bayramdan bayrama kaldı. Hafif geçiştirilebilecek bir şey gibi kaldı bu hale geldik. Mesela uzun yıllardır hep duyuyorum. Bazen ben de mi aynı yanlışı yapıyorum bilmiyorum. Allahü Teala affetsin. Olabilirdi. Bir namazımı kılayım geleyim mesela. Ya bir namazımı kılayım geleyim kelimesi bile aslında namaza karşı yapılan bir ayıptır. Evvela namaz sonra zaten bir iş. Bir kalayım gelim de yani efendim. Değil. Bunda bile namaza karşı bir küçümseyişimiz var. Rabbimiz Celle Celaluhu af buyursun amin. İkinci madde buydu. Üçüncü madde neden biz bu hale geldik? Yani zulme, dalalete, küfre, şirke ve diğer bütün kötülüklere karşı neden isyan ediyor insan etmeli? Üçüncü madde. Ümmet birliği yok. Birlik beraberlik yok. Kardeşlik maalesef bugün yitirilmiş durumda. Hangi kardeşlikten bahsediyoruz? Bir cemaatin, bir hoca efendinin yanındaki gruplardan bahsediyoruz. Öyle mi? Eğer öyleyse bunun adında kardeşlik denmiyor. Ona bakarsanız bir iş yerinde 40 kişi çalışıyorsunuz. Bu 40 kişinin arasında yıllarca eğer çalışıyorlarsa bir bağ oluşur. Bir cemaat olurlar. O anladığımız cemaat örneğini vermiyorum. Bu dışarıdan çok böyle sıkı fıkı bir birliktelik gibi görünür. Halbuki bu mesai birlikteliği ve mecburi bir birlikteliktir. Bugün maalesef İslam kardeşliğinden bu şekilde de bahsedemiyoruz. Böyle olsa yine iyi. Bir cemaatin içerisinde farklı farklı gruplaşmalar. O gruplaşmalardan bir tanesinin içine bakıyorsunuz, onun da farklı tercihleri ve gruplaşmaları var. ki bizim ortak noktalarda birleşmemiz gerekmekteydi. Bize bir olun çağrısını yapan güzel dinimizde, biz bunun tam tersi istikametinde koşturup duruyoruz. Birbirimizden ayrılmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Bahaneler buluyoruz, amalar havada uçuyoruz. Bir başkası neden bu haldeyiz? Müslümanlar birbirleriyle savaşacak, çekişecek durumdalar şu anda. Yurt dışından birçok etmen de buna dahil oluyor ve bunun vuku'a gelmesine vesile oluyor. Ortalık karışıyor. Silah satanlar bakıyorsunuz belli bir firma. O silahı satın alanlar belli bir firma ama ölenler Müslüman. Öldürenler Müslüman, ölenler de Müslüman. Sonra uzun yıllar geçiyor ve her nerede o kan dökülüyorsa bir bakılıyor ki, demek ki bunun üzerinde adamlar 30 sene, 40 sene çalışmışlar. Müslüman kanını dökmenin en kolay yolunun onları birbirlerine düşürmek olduğunu öğrenmişler. Ne güzel, hem silah satıyorlar, hem silahları barış götürüyoruz amacıyla kendileri satın alıp, o ülkelerdeki petrol ve yeraltı kaynaklarını kullanıyorlar, hem de bedavaya, onların fikrine göre söylüyorum, Müslümanlar ölüyor. Birbirleriyle savaşıp dursunlar. İşte bu tezgaha düşen biz Müslümanlar, kendimizle uğraştığımız için artık kafirle uğraşamıyoruz. Ülkemizin düşmanlarıyla veya İslam düşmanlarıyla, açık açık ben sizin düşmanınızım diyen zihniyette, Uğraşamıyoruz. Çünkü biz birbirimize düşmüş vaziyetteyiz. Bunu kısaca geçeceğim çünkü esas konumuz bu isyandı. Ama şimdi konuşmaya çalıştığımız neydi bu ana kadar? Bu haklı isyanın, kötülüğe karşı olması gereken isyanın sebepleri neydi onu konuştuk. Şimdi geldik örneklerimize. Arkadaşlar ne demiştik? İsyan kendi boşuna kötü değil. Neden baş kaldırıştır isyan? Reddetmektir. E peki haksızlığı reddeden insan isyan etmiş olmuyor mu? Oluyor. Peki Allahu Teala'ya mı isyan etmiş oluyor? Haşa. Kötü kimse ona isyan ediyor. Peki Allahu Teala'ya isyan da var mı? Evet var. Bu nasıl olur? Bunu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi Musa Aleyhisselam'ı bir aklınıza getirin. Firavun karşısına dikilmişti. Haşa ben sizin ilahınızım demişti. Herkesin kendisine boyun eğmesini, hatta ibadet etmesini istiyordu. Zengindi, bilmem kaç tane işte askeri vardı falan. Ne yaptı Musa aleyhisselam? Reddetti. Firavun'un ilahlığını kabul etmedi. Ve isyan bayrağını açtı. Çünkü Firavun yoldan çıkmıştı. Bir zulüm düzeni kurdu kendi kendine ve o düzen tıkır tıkır işliyordu Musa aleyhisselama kadar Ona haksız yere hükmediyor bunu öldürüyor buna tecavüz ediyor istediği her şeyi alıyordu Ne yaptı tam böyle bir zamanda Musa aleyhisselam Allahu Teala'dan aldığı emirle hayır arkadaş dedi karşı çıktı ve ona itaat etmedi Parantez Kime itaat etmedi? Kötüye, kafire, zulme, haksızlığa itaat etmedi. Peki bunun örneğini nerede görüyoruz? İblis de görüyoruz. İblis o da bir baş kaldırdı. Öyle ya, madem baş isyanı konuşuyoruz, Musa Aleyhisselamı bildik. Peki İblis ne yaptı? Allahu Teala emretti. Adem aleyhisselam. Ademe doğru secde edeceksiniz. Hürmeten yani hürmeten bir secde bu. Yoksa secdelerin tümü Allahu Teala'ya. Biz şu an Kabe'ye doğru secde ediyoruz. Kıblemiz değil mi? Bizim kıble ediyoruz. Daha önce başka bir yerde değişti. Şu an kıble ediyoruz. Biz haşa Kabe'ye tapmıyoruz ki. Mutlaka bir yöne doğru bunun olması gerekiyor. Bu yönü tayin eden de Allahu Teala'dır. Kendisinin celle celaluhu zatının takdiri budur ve kıbleye doğru biz namazlarımızı kılıyoruz. İşte o zaman şeytan bu emre yani Adem aleyhisselama doğru bir secde emri verdiği zaman Rabbimiz o da ne yaptı? Musa aleyhisselamın bu zulüm düzenine, haksızlık düzenine baş kaldırdığı gibi o da baş kaldırdı şeytan. Ama Allahu Teala'ya baş kaldırdı. İtaatten kaçtı. E o yüzden işte isyanın, olumsuz isyanın olmaması gereken, tehlikeli olan insanı dinden, imandan götüren isyanın aktörü şeytan oldu. Yani örneği diyebiliriz, simgesi oldu. Musa aleyhisselam o da örnekti ama güzel bir isyana, haksızlığa karşı iyilikle beraber bir isyandı. Yani hem olumlu hem olumsuz manada kullanılıyor. Arkadaşlar ortada bakıyorsunuz kötülükler var, yanlışlar var. Bunlara susmak, sesi çıkarmamak hem insanın ilerlemesini o hayat sürecindeki yolculuğunu hem de hangi ülkede ise, hangi kavimde ise o ilerlemeyi de durduracaktır. Peygamberlerin en temel özelliklerinden bir tanesinde de neyi görüyoruz tevhid mesajı vardır. Bunu tebliğ ederler ve onu yeryüzünde hakim kılma mücadelesi oluştururlar. E peki nedir bu kelime-i tevhid? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi bakın eşhedü en la derken la neydi? Kelime-i tevhid de la. Hayır. La bilinen manada hayır ama biliyorsunuz la tahzen dendiği zaman mesela üzülme. Burada da bir baş var. İsyanla başlıyor. Tevhid, la ilahe illallah dediğimiz zaman o la da bile daha ilk kelime-i tevhidde biz ne yapıyoruz? Sahte ilahlara, efendim bütün putlara, bütün Allahu Teala'dan gayrı Efendim üstünlük taslayan ne varsa hepsine la kelimesiyle beraber biz zaten ilk başta isyan ediyoruz. Yani hayır kesinlikle sana itaat etmiyorum diyoruz. Kurallara uymuyorum senin kuralına benim kuralım benim örneğim bellidir demek istiyoruz. Yani Allah'a isyan hükmüne itaat haramdır. Bütün peygamberler bu anlamda o İsyan ateşini tutuşturan iyilikler konusunda haksızlığa karşı isyan eden insanlardır. Allahü Teala şefaatlerinden mahrum eylemesin. Hepsine selam olsun. Amin. Şimdi Musa Aleyhisselam demiştik. Bunu seneler önce de bir konferansta örnek olarak aktarmıştım. Silsileyle gidecek olursak Hazır konuşuyoruz bu mevzuları. Bir taraftan kim dedik hatırlayın Firavun dedik. Bir taraftan Musa aleyhisselam dedik ve şeytan örneği verdik. Burada Asiye annemizden de bahsedelim mi biraz? Kim Asiye annemiz? O Firavun dediğimiz kişinin hanımı. Bu arada Firavun tek bir kişi değil. Firavun bizim bildiğimiz e, padişahlar gibi düşünün. Bilmem kaçıncı bilmem ne firavun bilmem kaçıncı bilmem kim oluyor mesela firavun padişah gibi bir şey yani aklınız karışmasın diye söylüyorum örneğin firavun bilmem kim kıssası anlatıldığı zaman Allah Allah bu Musa aleyhisselamın zamanındaki olay niye şimdi anlatılıyor falan demeyin çünkü sadece ismi o baş ismi firavundu firavun X Firavun C diye düşünün. Şimdi o Firavun'un hanımıydı Asiye annemiz. Allahu Teala rahmet buyursun, selamlar olsun ona. Asiye annemiz ne yaptı? İsyan eden ilk hanım oldu. Zaten Asiye yine isyandan geliyor. İsyan eden kadın Asiye. Ama niye isyan etti? Kocası. Peki kocalığına mı isyan etti? Hayır. Onun haşa ilahlık iddia etmesine isyan eden bir kadın oldu. Bir hanımefendi oldu. Annemiz oldu. Ama kimin hanımıydı? Firavun'un. En zorba, en gaddar, en zalim insanın belki yeryüzünde o tarihlerde. O insanın hanımıydı. İtaate yanaşmadı. Sen dedi kendini ilah zannediyorsun. Sen dedi kendini kandırıyorsun. Yanlışsın dedi. Sana inanmıyorum dedi. Kocası da olsa o zamanın devlet başkanı da olsa herkesin tir tir titrediği birisi de olsa dikildi karşısında. Ve dua etti. Ya Rabbi dedi bana ne olur cennette bir ev ver. Beni şu adamdan yani firavundan onun kötülüklerinden uzak eyle. Beni kurtar dedi. Etrafında birçok zalim insan vardı. Firavuna yalakalık yapan, inanan, onun askeri olan dua etti Asiye annemiz. Ne olur dedi o zalimler topluluğundan beni al, beni kurtar diye dua etti. Bunlar zaten biliniyor değil mi? Tefsirlerde okuyoruz. İşte Asiye annemiz de isyan etmişti. Firavuna, o sisteme. Ve Musa aleyhisselama İman getirdi, itaat etti. Bunun bedelini aldı. Cezasını da dünyada verdiğini zannetti. Kim? Firavun. Ama kazanan Asya annemiz oldu. İşte hemen aklınıza kim geliyor? Sahabe döneminde de Sümeyye annemiz. Bakın şimdi. İsyan sadece yani kaldırı reddetmek Hayır demek silahla olmuyor veya dille de olmuyor. İnsan hal ve hareketiyle bile o kadar büyük bir kaldırda bulunabiliyor ki. Sümeyi annemiz yerde bir ayağını bir tarafa, bir ayağını bir tarafa bağladılar. Ve bu bağları develere biliyorsunuz. Koydular böyle, bağladılar. Dört tarafa develeri koşturunca paramparça oldu. Evladının başına geldi neler biliyorsunuz ve kendisi de dininden dönmedi. Hasılı ilk şehidemiz annemiz olmuştu ya o da isyan etti. O kendi küfür sözlerini söylemesi için etraftakiler Sümeyye annemize zorladı o buna isyan etti. Ben Allahü Teala'ya inanıyorum. Eşi ve benzeri yoktur, örneği yoktur dedi ve şehadet mertebesine ulaştı. Ya. Asiye annemizin de zira öyle. Ellerini, ayaklarını bağladılar kazıklara, güneşin altına götürdüler. İşkence üzerine işkence, işkence. Ya. Yani iyi yönde kullanılan olması gereken dik duruş için mutlaka bir miktar bizde olması gereken bir duygudur ama bir de isyanın kötü kısmı vardır. Kardeşlerim, biz insanlar diğer canlılardan, bitki ve hayvanlardan ayrıyız. Bitkiler de canlıdır, hayvanlar da can taşırlar ama ruh dediğimiz biz insanlarda vardır. En önemli özelliğimiz de aslında bu akıl mevzusudur. Düşünme, muhakeme etme yeteneğidir. Doğru ve yanlışı ayırt edebilmedir. Yani irademiz var bizim. Akıl ve irademiz var. Karar alma ve uygulama fırsatımız var bizim. Lakin Rabbimiz Celle Celalu bu güzellikleri, bu imkanı bize verirken, Maalesef insan ne kendine ne de bir diğerine bu özgürlüğü tanımaya bir türlü yanaşmıyor. Maalesef akıl ve irade ile hareket etme özgürlüğü tanımayan bu baskıcı bir anlayışla, zorbalıkla hiç doğru mudur, yanlış mıdır, yanlış mı, işte uygun mu demeden her konuda peşin hükümler veriyoruz. Şartsız itaat ediyoruz ve isyan ediyoruz. Bu çok tehlikelidir. Mesela bugüne bakacak olursanız eğer Allahu Teala'ya isyan eden insanların ekseriyetinin belli cümleler ve belli efendim isimler arkasından gittiğini görürsünüz. İşte bu da az önce bahsetmeye çalıştığım Allahu Teala'nın düşünmek için verdiği aklı kullanmamaktan geliyor. Yani düz bir mantıkla. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine Etrafta komplo kuranlara, akrabalarına bir gün ne buyurmuştu? Ey dedi insanlar ben size şu dağın arkasından bir düşman geliyor desem bana inanır mısınız? Evet inanırız sana. E peki madem siz de tasdik ediyorsunuz yalan söylemedim evet tasdik ediyoruz. E size diyorum ki bak yalan söylemeyen bir kişi size diyor ki Allah Celle Celaluhu birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Ben de onun kulu ve Resulüyüm. Hayır. Ne dediler? Biz buna inanmayız. Bak bir dakika önce her dediğine inanırız diyenler bunda inat ettiler. Çünkü onlar anne ve babalarından böyle görmüşlerdi. İkide bir o kelimeyi söylüyorlardı. Ne yani biz dedemizin dinini mi bırakacağız? Ne yani? diye devam ettiler. Zaten bu mevsulları biliyorsunuz. İşte bugün de Kavramlar içerisinde boğuluyoruz. Çocukluğumuzdan beri böyle anlamlandırmaya çalıştığımız şeyler var. Bazı takipler var. Neyi takip ediyoruz mesela? Haberleri, siyasileri, propagandaları dinliyoruz. Ha o şöyle, bu böyle, o şucu, bu bucu diyoruz. O izim, bu izim şudur diyerek böyle bir, bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Ama tek taraflı düşündüğümüz için peşin yargı, ön yargıyla birçok yanlışı maalesef efendim hak ediyoruz bunun böyle olmaması için işte az önce bahsedildiği gibi tefekkür ehli olmamız gerekiyor düşünen bir hanım düşünen bir erkek Rabbim celle celaluhu bunu böyle buyurdu tefsirde de böyle yazıyor bu konuda benim en önemli örneğim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuş Ha demek ki bu böyleymiş diyecek bir insan lazım Yoksa ben çocukluğumda böyle öğrenmiştim, bunu yaşamıştım, böyle zannetmiştim. Bu kitapta böyledi demekle kurtaramayız kendimizi. Peki Allahu Teala'ya isyan etmek nasıl bir şey? Şu ana kadar birçoğunu anladık. Haksızlığa karşı, zulme karşı neler yapılabilir veya hangileri mübahtır. Allahu Teala'ya isyan nasıl bir şeydir? Bu maalesef. Sadece üç kişinin, beş kişinin hayatı boyunca bir kez karşılaşacağı bir şey değildir. Birçok insanın karşı karşıya olması muhtemel Allah korusun bir gerçektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadisi şeriflerinde Asıl musibet ve zararlı musibet imanımıza, müslümanlığımıza, ahlakımıza gelen musibettir. Bu musibetlerden her zaman Allah'a sığınmamız ve ağlayıp sızlanmamız gerekir. Tirmizi de geçiyor. Evet, arabamıza bir arıza geldi, motorsikletimize veya evimize. Hastayız veya etrafımızda birileri hasta. Bunların hepsi musibet midir? Evet. Malımıza geldi. Çok sevdiğimiz bir insana geldi. Maddiydi, maneviydi. Ama gerçek musibet imanın ortadan kalkması. Müslümanlığıma bir zarar gelmesi, ahlakıma bir zarar gelmesi. İşte dini olmayan musibetlerde hakikat noktasında musibet olmayabiliyor. Yani bunların bir kısmı Allahu Teala'nın bir uyarısı olabiliyor. Ey kulum bak, bak kendine gel. Bir çeki düzen ver diye uyarı olabiliyor o trafik kazası efendim parasız kalması iflas etmesi diğer insanların ona kötü davranması hasta olması bir kaza bir bela bir imtihan bu bir uyarı şeklinde de gelebilir ha bazıları zaten günahlara kefaret oluyor bazıları da Allahu Teala'nın bir iltifatı oluyor temizliği oluyor veya cennette inşallah makamın yükselmesine vesile oluyor yani bir insanın başına bir bela geldiği zaman veya yağmur gibi böyle sağanak şeklinde yağdığı zaman o insanın çok günahı olduğu ve Allahu Teala'nın onu affetmek için bu kadar çok bela verdiği anlamına da gelmez. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelenleri, diğer peygamberlerin başına gelenleri şöyle bir düşündüğümüzde durup aa evet demeliyiz. Gerçekten de her zaman günahlardan değil Allahü Teala'nın affı dışında derecesinin yükselmesi Allahü Teala'nın iltifatı gibi yağan belalarda oluyor. Biz yine dünyada da ahirette de afiyet isteyelim. Yani musibet bu belalar, dertler evet bize ağır gelse de sonunu bildiğimiz için düşünüp sabretmek gerekiyor. Ayrıca belki de geçmişte o kadar çok günah işledik ki bu sıkıntılar ona kefaret olacak. Bu nedenle tam bir kefaret olana kadar belki bu hastalıklar, bu sıkıntılar devam edecek. Neyi konuşuyoruz? Allahu u Teala'yı isyan etmeyi konuşuyoruz. Ve isyana bizi götüren sebepler nedir? Onları konuşuyoruz. Kardeşlerim, dua başlı başına zaten bir ibadettir. Ve duanın da diğer ibadetler gibi vakti vardır. Sıkıntılar ve musibetler o duanın vaktidir. Bazen başımıza bir imtihan gelmediği zaman dua etmiyoruz. Allahu Teala'yı hatırlayamıyoruz. Nasıl ki bilgisayarlar çok bozulduğu zaman e, yanlış söyledim. Kullanıma bağlı olarak çok kullanıldığı zaman bozuluyor ya. Şöyle bir kapatıp açman gerekiyor. Cep telefonlarında da bu var. Aynen bizim de. Bazen böyle sistemimizde, halvar hareketlerimizde bir mı oluyor. Bir çeki düzen vermek gerekiyor galiba bir o bilgisayarın tekrar açılıp kapanması, reset yani tuşuna basmak gibi. Bizde de böyle durumlar oluyor. Biz de aa diyoruz yani ne oldu başıma bunlar niye geldi? Halbuki bunlar Şefkat Tokadıydı. Kardeşlerim Kişi sistemi eğer dünyaya nasıl geldiğini, bu sistemin nasıl cereyan ettiğini biliyorsa bir sıkıntı yok. Nereye gidecek? Ölecek. Öldükten sonra hesap verecek. Bunlar tamam. Bunu yapan insan zaten kolay kolay isyan etmez diye anlatılıyor. Esas insanın yermesi gereken kendi nefsidir. Allah'a sitem edilmez. Haşa. Neden bana bu geldi? Niye bunu ben yaşıyorum? Niye ondaki öyle de bendeki böyle gibi haşa bir? Efendim durum yok. Bu insandaki o derdi arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Peki Allahu u Teala'ya isyan etmekle ilgili dikkat etmemiz gerekenler neler? Bir, hangi derdi yaşıyorsak yaşayalım. Sıkıntıdan kurtulma ümidini üzerimizde taşımak zorundayız. Bir an olsun ümitsizliğe kapılmamalıyız. Kapıldık diyelim, hemen kendimizi kontrol etmemiz lazım. Çünkü Allahu Teala bir kurtuluş yolunu gösterebilecektir. Hem bu bizi rahatlatır, aynı zamanda da Allahu Teala'nın rızasını kazandıran bir düşünce tarzı olur. Yani bizim psikolojimize de bu iyi gelir. İman çok önemlidir. Bir başkası, arkadaşlar, mevcut sıkıntılardan dolayı Allahu Teala'ya isyan etmek, ona karşı gücenme vaziyetini göstermek aslında bir yarar değil, bilakis zarar veriyor. Daha da insanın moralini bozduğunu görüyoruz. Yani kaderi tenkid eden Başını örse vurur, kırar. Rahmete itiraz eden de rahmetten mahrum kalır. Şöyle baktığınız zaman gerçekten de ağlasak da, bağırıp çağırsak da, kötü sözler söylesek de bir şey değişiyor mu? Bunları söylemekle veya o hal hareketleri yapmakla olmuyor. İşte o zaman bir aklımıza gelse, ben niye bunu konuşuyorum ki, niye isyan ediyorum ki mesela? Niye o kötü kelimeler ağzımdan çıkıyor? Bir faydası yok diye düşünsek aslında ne kadar güzel ama olmuyor. Çünkü bela, musibet, o dert ne zaman insana gelip çatarsa, kapısını çalarsa... ...ilk anda bunu sabrı göstermek gerekiyormuş. Yoksa aradan aylar geçtikten sonra ben artık alıştım ya şu hastalığa veya bu duruma demenin bir faydası yok. İlk anda hani... Büyüklerimizin söylediği gibi inna lillah ve inna ileyhi raciun başımıza bir bela geldi sıkıntı geldi vefat geldi bir kayba uğradık maddi olarak kandırılık bir şey oldu. Bu bize nasıl bir şöyle göz kırpıyorsa umut penceresinden hayatımız boyunca bunu düşünmeliyiz kadere iman eden kederden kurtulur değil mi? kadere iman eden, kederden kurtulur. Olacaksa oluyor. Başıma gelmesi gerekiyormuş bunun, gelmiş. Keşke emniyet kemerini taksaydım. Ama takmadım, bitti artık. Keşke düşünmene gerek yok. Keşke ben bu insanla yuva kurmasaydım. Bitti. Geriye bir faydası yok bunun. Bu pişmanlık. Ama isyana gidebilir. Keşke şu çayı içmeseydi midem bulanmazdı ama içtin şu an midem bulanıyor. Bu keşkeler bizim hayatımızda yani geçmişe ait pişmanlıklar bize sıkıntıdan başka bir şey getirmezler. Bizim artık ileriye bakmamız lazımdır. Bu maalesef böyle öyle olmasaydı şöyle olmasaydı oldu bitti bir dahakine daha dikkat ederim. Yine neden insanlar isyan ederler? onlardan bir tanesi daha doğrusu o isyan aklımıza geldiği zaman ne yapmamız lazım Allahu Teala'ya tevekkül etmemiz gerekiyor. Sadece kendisine güvenmemiz, ona teslim olmamız gerekiyor. Her yönden iyilik yapan, istediğinde ceza veren, her şeyin sahibi Celle Celaluhu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bizi daha da rahatlatacaktır. Bir misafirliğe gittiğiniz zaman o misafirlikte bulunan insanın mı sözü geçer ev sahibinin mi? Ne kadar samimi olsalar da A'dan Z'ye her konuda her dediklerini yapmak zorunda değildir o hanenin sahibi veya o eşyanın sahibi. Değil mi? E şimdi bu durum böyleyken malikül mülk mülkün sahibi olan Allahü Teala'yı nasıl değerlendirmemiz lazım? Başımızı önümüze eğeceğiz. Ben sadece bir kulum üzerimde çok büyük hesaplar var. Benim şu küçücük aklımla efendim hiç kurcalayıp da anlayabileceğim şeyler değil. Ben bu aklımla bu aciz aklımla anlayamam. Haramlarda vardır bir yapmamam gerekenler. Allahu Teala'nın yap dedikleri emirlerinde de vardır bir hayır. Benim bunları yapmam gerekiyor. Sorgulamadan itaat etmem gerekiyor dememiz lazım arkadaşlar. Bir de Kaderine az önce geçti ya, kadere iman eden kederden kurtulur diye, gerçekten öyle. Kaderine razı ol ki rahat edesin der büyüklerimiz. Kaderi unutmayacağız. Kader var, elinden geleni yapmak, çalışmak, çabalamak ama sonra başa geleni de sineye çekmek var. Biz galiba tam burada yanılıyoruz. O nedenler, niçinler, keşkeler sadece bize vesvese veriyor. Kardeşlerim, hem dünyamı hem ahiretimi ben riske atıyorum. Bu nasıl oluyor? Biraz düşünecek olursak, şimdi başımıza diyelim bir imtihan geldi, bir dert bela geldi. Bu Allahu Teala'nın benim hakkımda takdir ettiği benim kaderimdir. Şimdi benim kaderime razı olmam lazım ki bu sınavdan başarıyla anlamın akıyla çıkabileyim. Çünkü ben eğer razı olmazsam, itiraz edersem zaten bir şey değişmeyecek. Yani düzelecek bir şey yok. Öyleyse o riske geldik. Hem dünyamı hem de ahiretimi riske atacağıma, bir gün biteceğini bildiğim, etrafta bunca örneğini gördüğüm, ölümü tadacağıma göre, her şeyin hesabını vereceğime göre, bu koşuşturmam, bu acı, bu keder, bu gözyaşı, belli bir süre devam edecek deyip imtihana sabretmek icap ediyor. Ve her insanın imtihanı da karşıdaki insandan, bir başka insandan farklı da olabiliyor. Bizim dertsiz, tasasız, ne kadar rahat, ne kadar huzurlu, ne kadar efendim modern veya şöyle şöyle bir hayatı var dediğimiz ailelerin biraz daha yakın çekimine bakarsak eğer, o hanelerin içerisinde hangi gözyaşlarının, hangi mutsuzlukların, hangi sinir krizlerinin olduğunu bir görsek, galiba bu kadar düz mantıkla yorumlamayız hayat. Her hanede imtihanlar var. Arkadaşlar, isyan edilmemeli çünkü, hiçbir şekilde insanoğlunda hatasızlık, Noksansızlık ne derseniz deyin bulmanız imkansızdır peygamberler dışında. Allahü Teala hepsine selamlarımızı buyursun. Şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin. Ama bizler ismet sıfatıyla donatılmadık. Tam tersine hata üzerine hata yapıyoruz. Evet aramızda çok iyi kullar var. Veliullah var. Evliya yani Allahü Teala'nın dostluğunu kazanmış, mertebesi yüksek olan insanlar var ama hata insanlar için olduğu için hatasızlık yok ha bizim hatamız gözle görülür hatalar utanılacak hata ve günahlar olur Allah dostlarının belki sabah namazından sonra şu miktar uyup kalması onlar için bir hata olarak görülebilir yani kişiden kişiye bunlar değişir ama unutmayalım arkadaşlar merhametsizlik ve adaletsizlik yoktur Yeryüzünde hatasız insan bulamazsınız ama Allahu Teala'nın kaderinde merhametsizliğe ve adaletsizliğe yer yoktur. Zaten kaderin sahibidir, en adaletli olandır. Belki cennetteki dereceleriniz yükselecek veya günahsız duramadığımız günlerden bazı günlerin silindiğini göreceğiz. Öyleyse kaderime rıza göstereceğim. Ve dünyadan az bir kayıpla ayrılacağım. Az yara bere alarak gideceğim. Kafam rahat olacak. Böyle bazı arabaların üzerlerinde görmüştüm. Olduğu kadar değil mi? Olmalıysa kader. Olduğu kadar olmuyorsa kader. Buna benzer şeyler yazarlar. Gerçekten döldü. öldü. Çok da fazla zorlamanın bir gereği yok. Olduğu kadardır. Olmadığı zaman, vardır bunda da bir hikmet deyip, boynumuzu bükmemiz gerekmekte. Kardeşlerim, zaten bizim, başımıza gelen bu belalardan, iflastan, hastalıktan, ölümlerden veya, insanlardan gelen, zan, iftira gibi belalardan dolayı, hakkımız da yok, itiraz etmeye. Ya çünkü biz, Allah-u Teala'nın dilemesiyle var olduk. Üzerimizde birçok Esmaül ül Hüsna tecelli etti. Biz öyle bir vücutla, öyle bir kas sistemi, eklemlerle dünyaya geldik ki, bugün bilim dünyası insanın benzerini yapamıyor. Hücrenin, zigotun bir benzerini başka bir yerde üretemiyor. Biz zaten yoktuk. Haşa neye isyan edeceğiz? Allahu Teala'nın şafi ismi var biliyorsunuz Celle Celaluhu. İnsan bunu kendi kendine vücudunu tamir edebiliyor mu? Hayır. Hastalık olacak ki o şafi ismi gerekli olsun ve şifayı da o şafi isminden dilensin. Hastalık olmadığı zaman şafi ismini nasıl anlayacak? Hani zikirlerde geçiyor Mumit, Yuhyi ve Mümit. Mümit ismi şerifi var. O da bir gün gelecek olan ölüm. Yani hangi vakit ölmen istiyorsa o vakit öleceğini anlıyoruz. Ölenleri görmemiz lazım, ölümü anlamamız lazım ki bu ismi anlayalım. Yani bizim üzerimizde bu kadar isimler var. Bu kadar üzerimizde hesap kitap yapılmış. Biz nasıl ve utanmadan hangi kelimelerle isyan edebiliriz? Ve bizden ücret alınmamış. Hiçbir ücret yok. 24 saat verilmiş. Bu 24 saatin bir saatine ancak tekabül eden abdestiyle namazı toparlayın 24'te birini yapmakta zorlanıyoruz halbuki gözümüzün şöyle bir zekatı derler ya veya hakkını ver gözünün bir hakkını ver ederi nedir acaba şükrü nedir diye şöyle hiçbir ağrı hissetmeden alabildiğimiz bir nefesin bedelini ödeyebilir miyiz acaba yemek yerken bir taraftan henüz yediklerimizi midemize gönderirken, çiğnerken, çoktan başlayan o midedeki hazırlığı ve diğer işlerin şükrünü nasıl veririz? Bir yandan araç kullanırken gözümüz karşıda, kulağımız radyodaki haberde veya bir sohbette, bir taraftan sağ elimiz, Viteste, sol elimiz direksiyonda ayağımızın biri şurada biri burada bunların birbirine çakışmadan kontrollü ve çok mükemmel bir şekilde uyum haline gelmesinin şükrünü ve ücreti olsa bunun nasıl verebiliriz geceliğin yattıktan sonra sabaha kalkma ümidimiz var ama imkanımız olmasına rağmen garantimiz var mı yok sabaha her gün bizi uyandıran ruhumuzu iade eden bir başka e, ifadeyle Allahü Teala Şükrümüzü teşekkürümüzü nasıl yapacağız? Çok affedersiniz. Yediklerimizi çıkarmanın bile bir imkan bir nimet olduğunu biliyoruz. Biz bunun teşekkürünü şükrünü nasıl yapacağız. Bunu çok fazla örneklerle aktarmak mümkün ama, Demem o ki, biz daha bir şeyi doğru düzgün teşekkür edemezken, layıkı ve çiğle, efendim, bunu yapamamışken bir de eleştirmek nasıl oluyor? Bize verilen o kadar çok özellik var ki yapabildiğimiz, biraz onları düşünse gerçekten insan kafasını kaldıramaz bile yerden. Biz dünyaya sadece yatmak, gezmek, eğlenmek, yemek yemek için gelmedik. Kur'an tabiriyle ibadet ve kulluk için gönderildik. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bize sizin yemeniz içmeniz için sadece bunlar için dünyayı var ettim buyrulmuyor. Bizim hizmetimize birçok şey istifademize sunulmuş ama imtihan dünyası deniyor ve gerçek yurdumuz olarak cennet bize gösteriliyor bunu şöyle düşünün hamile bir kardeşimiz karnında beş aylık yavrusu var bu beş aylık yavru üç dört ay sonra dünyaya gelecek ama onun şu anda dünyası nedir annesinin karnıdır değil mi ve annesinin karnına göre çocuk dünyaya geldi diyelim birkaç sene geçti ağzı laf yapmaya başladı şöyle düşünebilir mi ya ben annemin karnındaymışım dün anneme sordum ben orada nasıl sıkışmışım ve haberim olmamış nasıl rahatsız olmamışım bunu çocuk diyebilir evet ve çok da haklıdır çünkü annesinin karnıyla dünyayı Şöyle izlemeye başladığı zamanlarda bir mukayese gelir aklına. Kaç milyon kaç milyar katı genişlikte bir yermiş dünya ama benim haberim yokmuş. İşte inanın ahiret bununla da mukayese edilecek gibi değildir. Şu bizim için her şey gibi görünen dünya da o yavrunun anne karnındaki sıkış tepiş halinden daha küçüktür. Anne karnının dünyaya misali şu dünyanın cennetle mukayesesinde düşünülecek bir şey bile değildir. Ama aklımıza gelsin diye söylüyorum. Bizler şu anda anne karnındaki bir cenin gibiyiz. Oradan buraya buradan şuraya bir şekilde lezzetlenmeye çalışıyoruz. Nasıl ki annenin yedikleri bir hortum vasıtasıyla yavruya gider. İşte biz de böyle. Ona hava attık, buna hava attık, şöyle bir telefon aldık, böyle bir araba aldık, oturma grubumuz böyleydi, başörtümüz bilmem ne markaydı, böyle şaşalı bir hayat. Şu kadar tarlam var, bu kadar e, işte bankada mevduatım var, şu kadar tanınıyorum, böyle bir alimim vesaire. Ama hepsi o annenin, karnındaki çocuğun o karınla mukayese edildiği zaman genişliği gibi. Kendimizi böyle burada çok büyük bir yerde zannediyoruz. O yüzden biz ibadetle, kullukla görevli tutulduk. Biz bunun için yaratıldık. Bizim konağımız, esas ikametgahımız ahirettir. İbadet de kullukta ikiye ayrılıyor. Biri güzel, müsbet, diğeri güzel olmayan, menfi. Müspet ibadet, gerçekten Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği e, mevzuları yerine getirmek veya yasaklarından kaçmak diyoruz. Menfi olan ne? Bizim şu dünyada, imtihan dünyasında yaşadığımız sıkıntılar, başımıza gelen musibetler. Biz bu musibet ve sıkıntıları sabırla karşılarsak, tevekkül edersek, büyük bir sevap ve ibadet kaynağına çevirmiş oluruz hayatı. Eğer isyan edersek, dediğimiz gibi zaten bir faydası olmayacak, tam tersi bize zarar verecektir. Her birimizin dünyaya geliş amacı, zaten kulluk dedik. Bu musibet ve hastalıklar bizim için tam da bir fırsat oluyor. Geliş gayesine kuvvet veriyor. İbadetlerimizden lezzet almamıza, Dünyaya fazla dalmamamıza vesile oluyor. Allahu Teala, Şu fani imtihan hayatını, Hayırla nihayete erdirenlerden eylesin. Kendisine isyan etmeyen, Lakin, Zatenin dışında, Haksızlığa karşı, Zulme karşı, Şirke karşı, sapkınlığa karşı dur arkadaş diyebilecek bu baş kaldırışı isyanı her an vücudunda hisseden en azından diliyle ve eliyle hal ve hareketleriyle söyleyemiyorsa bile kalbinde ya Rabbi ben bu küfrün bu sapkınlığın kelimesinden de kendisinden de uzağım gönlüm razı değil ...diyebilecek bir isyanı bizlere nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu... ...o vicdan terazisi... ...dediğimiz kalbimizi... ...kötü insanlarla karşılaştırmasın. Vicdan... ...sahibi olan insanlarla... ...bizi ve evlatlarımızı, akrabalarımızı... ...birleştirsin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden kabir azabından, ahirete kul haklarıyla gitmekten ve en tehlikelisi olan Allahu Teala'nın gazabından yine kendisine sığınıyoruz Celle Celaluhu. Ve elmalılı Hamdi Yazır Rahmetullah Aleyhin şu duası ile bitiririz. İlahi Hamdini sözüme serdacı ettim.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 yâret bize erdirdiklerini. Salat ve selam, tahiyyat ve ikramlar, her türlü saygılar, asfiyanın başı, son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, onun mübarek nesline, dostlarına ve ona tabi olanları olsun ya Rab. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.